Bir varmış bir yokmuş Açgözlü bir tilki varmış Eline geçenlerle doymaz Hep daha fazlasını istermiş Karnı acıkan açgözlü tilki Ormanda dolaşırken Bir koyun rastlamış Heh tamamdır Demiş Ve sinsice koyunun yanına yaklaşmış Tam koyun yakalıp yiyecekmiş ki Koyun söylenmeye başlamış ''Bak tilki kardeş, beni yersen doyamazsın, bekle, diğer kardeşlerimi de çağırayım, rahat edersin.'' demiş. Aç gözü tilki, aç gözlülüğünü yine göstermiş tabii. ''Kaçırılmaz fırsat.'' diyerek koyunu bırakmış. Ama bırakış o bırakış, koyundan daha haber alamamış. O günü aç geçiren tilki, ertesi gün yine yiyecek aramaya çıkmış. Nehirde yüzen bir balığı görünce aniden üstüne atlamış ve onu yakalamış. Tam yiyecekken balık söylenmeye başlamış. ''Ey tilki kardeş dikkat et ben çok kılçıklıyımdır. Boğazına takılır seni süründürürüm. Hele bekle şuradaki daha leziz balıkları getireyim sana.'' Balığın bu tehdidinden korkan tilki onu hemencecik bırakıvermiş. Tabi kurdun elinden kurtulan balık hemencecik oradan kaçmış. Tilki yine günü aç geçirmiş. Ertesi gün yine yiyecek arayan tilki bu sefer bir ata rastlamış. Tamamdır deyip tam ata saldıracakken at söylenme başlamış. Hey tilki kardeş dikkat et bu ormanın muhtarıyım ben demiş. Çok şaşıran tilki Ata dönüp sormuş. ''Ya nereden bileyim muhtar olduğunu peki?'' Demiş. At kurda. ''İnanmıyorsan mührümü göstereyim, geç şu karşıma.'' Demiş. Bizim kurt mührü alıp daha çok hayvan avların heyecanıyla... ...atın yan tarafına geçmiş. Mührü almayı beklerken at ani bir hareketle kurda çift atmasın mı? Tilki neye uğradığını şaşırmış.'' O heyecanla kaçarken şunları söylüyormuş: Ben bir aç gözlü tilkiydim, Bulduklarıma kanat etmezdim. Bakın başıma bunlar geldi, elimdekilere şükredeydim, doymuş edim.